1713 numaralı konu, Hazreti Peygamberin özlü olan diğer bir hutbesi, evet, Hazreti Peygamber bir hutbesinde, kesinlikle Rabbim bana emretti ki, size bana bugün öğretilenlerden bilmediklerinizi öğreteyim, Rabbim şöyle buyuruyor, kullarıma verdiğim her mal helaldir, ben kullarımın tamamını batıldan hakka gelecek şekilde yarattım, şeytanlar onları sonradan dinlerinden saptırdılar, onlara helal kıldıklarımı onlara haram kıldılar, şeytan onlara benim herhangi bir delil, indirmediğim şeyleri bana ortak koşmayı emretti, Allah yeryüzündeki insanlara bakıp Arap ve Arap olmayanlara ehli kitap kalıntılarından başka herkese gazap etmiş, bana da, ben seni denemek, başkalarını da seninle denemek için gönderdim, sana su ile silinmeyen, uykuda ve uyanıkken hafızanda olan bir kitap verdim, buyurdu, Allah bu kitabı bana indirdikten sonra, Kureyşlileri yakmama emretti, ben, ey Rabbim, eğer böyle bir şey yaparsam, başımı ezer, ekmek parçası gibi yaparlar, dedim, Allah Teala, onlar seni nasıl yurdundan çıkardılarsa, sen de onları çıkar, onlara savaş aç, biz sana yardım edelim, o yolda harca, masrafını karşılayayım, onlara asker gönder, biz onun beş katını göndeririz, sana isyan edenlere karşı, sana itaat edenleri kullanarak onları sindir, cennetlikler, adil, muvaffak kılınmış ve muhtaçlardan yardımını esirgemeyenler olmak üzere üç gruptur, cehennemlikler ise beş gruptur, bir kendisini uygun olmayan davranışlardan alıkoyacak akla sahip olmayan, 2 çocuk ve mal istemeyen aranızdaki taklitçiler, 3 her şeye heveslenen ve en küçük bir şeye göz dikenler, 4 malınıza ve ailenize sabah akşam hile düşünenler, 5 kötü ahlaklı, cimri ve yalancılar buyurdu.